Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi nehmaduhu ve nasta'inuhu ve nastağfiruhu ve nautu billahi min şururi anfusina ve min seyyati a'malina. Men yehdihillah fela muzillallah ve men yudlil fela hadiyallah ve nashhadu en la ilaha illallah vahdahu la sharika lah ve nashhadu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ama بعد, fya ibadallah, ittakullah ve atiyyuh, inna Allaha ma al-lazina ittaku ve lazinahum muhsinu. Kal Allahü Taala ve Jel, fi kitabihi l-Kerim, azzubillahi min al-Shaytanir RaJim, Bismillahi l-Rahmanir Rahim, la ydurukum man zlla, ıza اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِعًا فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Ey iman edenler siz Önce kendinize bakın. Siz eğer hidayet üzereyseniz saputan dalalet ehli size hiçbir zarar vermez. Hepiniz Allah'ın huzurunda toplanacaksınız ve O yaptıklarınızdan size haber verecektir. Sevgili Kardeşler gelin bir muhasebe yapalım başkalarını çok eleştiriyoruz biraz kendimizi eleştirelim kendimize bakalım biz doğru olursak başkalarının zararı ne bizim gerekçemiz ne de bir bahanemiz olur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 Lideri Amerika'ya, Batı'ya kafa tutunca Batı'nın kötü olduğu aklına geliyor. Lider barışınca Amerika ve Batı hayranı kesiliyor. Orta Doğu'daki Müslümanların üstüne atılan bombalarla işgal edilen ülkelere acırız da kitle imha silahı şeklinde televizyonlardan, dizilerden, internetten yardırılan bombalara ses etmeyiz. Bazılarımız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 Kızlarımızın yüzünde de erkeklerimizin gözünde de haramların izi ve isi nurlarını yok etti. Korkularımızı tedbir adıyla savunduk. Müminlere ve yakınlarımıza karşı sevgide cimrileştik. Kendimizi savunmada cömertlik yarışına girdik. Suç işleyince terbiye edip af dilemek yerine suçu üzerine yıkacağımız bir yerler aradık. Günahımızı Amerika'ya, Batı'ya, düzene, çevreye yükledik. Ama Rabbim biz kendimize zulmettik. Sen mağfiret edip merhamet göstermezsen biz zarar içinde bocalar dururuz demedik. Haramlara kılıf, günahlara mazeret bulmaya çalıştık. Asılla ilgili ciddi usul hataları mı yapıyoruz? İslam adına da olsa, fıtratımıza, sünnetullaha ve vahye ters uygulamalar mı işliyoruz da, dünyevi netice için hiçbir ilerleme kat edemiyoruz. Tedrice riayet etmiyoruz? Tevhidi hayat görüşü yerine, klasik veya modern hurafelerden örülü, yanlış din anlayışı mı bizi kuşatıyor? Allah'ın dini değil, devletin dini mi bizim hayat düsturumuz oldu? Devletin zahmeti yerine dünyevi rahatı mı tercih ediyoruz? Dindarlıkla dini darlığı mı karıştırıyoruz? Öncelikleri önem sırasını yanlış mı tespit ediyoruz? İnandığımız esaslar Kur'an'ın iman esasları değil mi acaba? İmanımız yakiniyet, kemal ve samimiyet testlerinden geçebilir mi? Amelimiz ihlaslı mı değil mi?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 Yine kimse bilmiyor. Problemin teşhisi çözümü de veriyor. Tevhid ve vahdet. Tevhidi tüm boyutlarıyla özümseyip Allah'ın ipine Kur'an'a hep birlikte sımsıkı yapışmak. Bugün Müslümanların kafirler arasında bir selin içindeki köpük gibi, çerçok gibi olmasının temel sebebi düşman edilmesi gereken kafirleri dost dost edilmesi gereken Müslümanları da düşman gibi kabul etmeleridir. Dünyada izzetin onurum, devletim, ahirette cennetin bedeli, Allah'ı ve Allah taraftarlarını dost, şeytanı ve şeytanın askerlerini düşman kabul etmek ve dostluk ve düşmanlığını ispatlayacak davranışlarda bulunmaktır. Batılı kafirlere, Hristiyan ve özellikle de Yahudilere ait Kur'an'da beyan edilen nice olumsuz özellik bugün Müslümanın diyenlerde hiç eksiz eksiksiz bulunmaktadır. Dolayısıyla Hristiyan ve Yahudilere verilecek dünleri ve uhrevi cezalar müminlerden onları örnek alan taklitçilere de verilecektir. Bu ilahi adaletin gereğidir. Lanete, gazaba uğrama, dalalet, sapıklık hükümleri, damgaları da bu değerlendirmeler fertler için olduğu kadar toplum içinde geçerlidir. Toplumların, devlet ve rejimlerin lanetli ve sapık yolu izledikleri zaman helakları ve cezaları tarihtekinden farklı olmayacaktır. Sünnetullah da yani Allah'ın toplumsal kural ve kanunlarında bir değişiklik olmaz. Saadeti asra taşımak ve sahabeleşmek mümkün olduğu gibi firavunlaşmak, hayvanlaşıp esetleşmek, İsrailleşmek de mümkündür. Bu tercih mutluluk veya felaketi cennet veya kıyameti seçmektir. Dışımızdaki kafirlerden daha tehlikeli olan içimizdeki kafirdir, gavurluktur. İnanç, ahlak ve yaşayış tarzı olarak gavurlaşmaktır. İnsanımız dostluğu düşmanını tanımıyorsa, işgalin ne olduğunu bilmiyorsa, gardiyanına aşık oluyor, celladını ölesiye, öldüresiye seviyorsa, işte kıyamet o zaman kokmuştur. Aman Allah'ım nasıl olur, şehit kanları bile bu durumu değiştiremiyor. Dünyasını yok etmekten daha büyük zulüm, insanın ahiretini mahvetmektir. Kur'an öyle diyor. Sakın şirk koşma. Şüphesiz şirk gerçekten en büyük zulümdür. Filistin'den, Mısır'dan, Suriye'den daha feci bu ülkenin insanların durumu. Onlar hiç olmazsa geç de olsa düşmanlarını tanıdılar ve onlara tavır aldılar. Ölüyorlar, ölümsüzleşiyorlar ve mümkün ki kurtuluyorlar. Buradaki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 karınlarını mı doyurmalıyız, gönüllerini mi? İnsanımız o hale gelmiş ki, bela kendi evinin kapısına dayanıncaya kadar suya sabuna dokunmamayı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 ...yangını söndürmek için eline bir kova su alıp göreve koşmak yerine itfaiyecileri eleştiriyor. Yüriyenin önüne taş, üretenin önüne set olabiliyor. Zihni düşünce, gönlü huzur, evi iş üreteceğine sadece dili laf üretiyor. İnsanlık hüsranın tüm boyutlarını yaşıyor. Şirkin zulmü globalleşiyor.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 Bilenlerin de yapabileceklerinin tümünü yaptıklarını iddia etmek çok zor. Bu ortamda teknik imkanlarla donanan, devleşen, devletleşen, küreselleşen fitne sadece yapanları değil tüm insanları kemiriyor. Ülkeler, sokaklar, evler, beyinler, gönüller işgale uğramış durumda. Müslüman olduğunu iddia edenlerin de büyük bölümü bilinçsizce şirkin kucağına atılıyor, kurtuluşu zalimlerin safında arayıp ifsadı ıslah zannediyor. Müslümanların emredildikleri gibi Müslümanlaşması için tevhid, cihat ve ibadet bilincine yeniden kavuşması ve bunları içselleştirmesi gerekmekte. Öyle bir fitneden sakının ki o sadece sizden zalim olanlara isabet etmekle kalmaz. Herkese sirayet eder ve tüm halkı perişan eder. Bilin ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Enfal 25 Fitne, imtihan ya da bela, içindeki bir grubun ne şekilde olursa olsun zulüm, hatta zulmün en büyüğü şirk işlemesine hoşgörüyle bakan, zalimlerin karşısına dikilmeyen, bozguncuların yoluna engel olmayan bir toplum, zalimlerin ve bozguncuların cezasını hak eden bir toplumdur. Zulüm, bozgunculuk ve kötülük yaygınlık kazanırken insanlar hiçbir şey yapmadan yerlerinde oturmalarını İslam asla hoş görmez. Zira İslam pratik yükümlülükler gerektiren bir hayat sistemidir. Kaldı ki Allah'ın dinine uyulmadığını ve Allah'ın ilahlığının reddedilip yerine kulların tanrılığının yerleştirildiğini gördüklerinde Müslümanların sessiz kalmaları, Allah'ın onları beladan kurtarmasını istemeleri sünnetullaha ters ve kabul olmayacak bir tavırdır.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 Çünkü biz Rabbimizi terk ettik. O da bizi rahmetiyle terk etti. Biz onu unuttuk. O da bizi yardımını göndermeyerek unuttu. Hastalık doğru teşhis edilirse tedavisi için yapılması gerekenler netleşir. Peki ne mi yapmak lazım? Önce durum ve konum tahlili. Akıllıca, çekinmeden...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 Neme lazımcılık, vurdum duymazlık değildir istenen. Kendine gelmek, kendine bakmak, kendini düzeltmek, kendini kurtarmaktır öncelikli olan. Hizmeti putlaştırmanın alternatifi, hizmeti ihmal etmek değildir. Neyin hizmet olduğu, bu nasıl yapılması gerektiğinin ilkeleri, kulluğun kılavuzu olan Kur'an'da belirtilmiş Yüce Rasul tarafından hayata geçirilmiştir. Batılı batılın şoförlüğünde helake doğru son sürat sürülen dünya arabasının tek kurtuluş şansı vardır. Tüm birikimlerini harcayan, bütün umutlarını yitiren, çağdaş insanın tek umudu kalmıştır. O da Müslümanların Müslümanlaşması. Müslüman gibi inanıp Müslümanca yaşayan, Müslüman göremediği, o boy aynasında boyunun ölçüsünü alıp kendisine bakamadığı için insanlık kendi yanlışlarının farkına varamamaktadır dinimiz bütün Müslümanların kardeş olduğunu bildiriyor tefrikayı yasaklayarak Allah'ın ipi olan Kur'an'a tüm Müslümanlar olarak hep birlikte sarılmamızı emrediyor Müslümanlar olarak Kur'an'ın istediği gibi birleşip dayanışma ve vahdet içinde olsaydık büyük bir güç olurduk ve emperyalist zalimler Afganistan'ı yakıp yıkamaz Irak'ta bir milyondan fazla insanı öldüremez İsrail Filistinli kardeşlerimize böyle vahşice saldırıp zulümler yapamazdı Suriye kitle imha silahlarını dünyanın gözüne baka baka rahatça kullanamaz Mısır zindanları Müslüman kardeşlerle dolduramaz ülkeyi hapishane ve morga döndüremezdi problemin teşhisi çözümü de gösteriyor az önce söylediğim gibi Kur'an'a yapışmak tevhid ve vahdet Allah'ın ipine hep beraber yapışmamız gerekiyor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 yardım edecektir ve Allah'ın yardımına layık olmadan böylesi büyük işleri başarmak ve hatta bu işlere girişmek mümkün değildir Rabbim hepimizi İslam'ın ne olduğunu hakkıyla bilen onu yaşamaya çalışan tevhid ehli şuurlu muvahhid müminlerden eylesin Ela inne ahsenel kelam ve ebleven nizam Kelamullahi'l-melik'il-aziz il-allam Kemaat Allah Teala b. Tala fi kelim. Ve eğer Kureyş Quran f. İstemi olah b. Ançtul alle kuntu rahmân. Aüz b. Allah min Şeytanı Rajaüm. İsmillahı Rrahmânı Rrahim. İnna in